Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Ve men sarı ala nehcihi Ve men ittebahu bi ihsanla yevmi Dinn amabal Kardeşler İbn-i Dedesi Ebu'l-Berakat'ın yazdığı Fıkıh metninde İnşallah bu hafta 5. bölüme geldik Kitab-ı Sıyam'da, Oroç kitabında Bab-ı'l-Khamis Al demiş Allah kendisine rahmet etsin Bab usabi Babın başlığı şu: Eğer bir çocuk güç yetirirse ve kimin oruç tutması vacip olduğu ayın içerisinde veya günün içerisinde yani ayın içerisinde veya günün içerisinde e, kime oruç vacip olursa ve bununla beraber çocuktan kim güç yetirirse bağlı. Yani burada iki tane konu işleyecek. Birincisi çocukların Güç getirdikleri takdirde oruç tutmasının gerekliliği. İkincisi ise mesela Mecnun gibi bir adam. Hani aklı yerinde değil. Gün içerisinde aklı başına geldi mesela. veya da bir kimse kafirdi. bir vakti Müslüman oldu adam. İslam'a girdi. Bu adam mesela oruç tutacak Ramazan ayında. Bunu anlatacak şimdi inşallah. İlk bu babta getirdiği hadis An-Rubayya'i bint muavvidin galet. Bu hanım bir sahabe diyor ki: "Arsala Rasulullah ye gadata Ashura ila kura'l ansar allati hawla'l medineti." Ashure gününün sabahı Medine'nin etrafındaki köylere, yerleşim yerlerine Allah Resulü bir elçi gönderdi. Dedi ki: "Men kana asbaha saimen falyutimma." Kim bu günü nafile olarak oruçlu geçirdiyse orucunu tamamlatsın, sabaha kop. "Ve men kana asbaha muftiran" Kim de orucunu bozar bir halde sabahlamışsa yani oruçsuz bir şekilde sabaha çıkmışsa fel yutim ve bakiyyete yevmih geri kalan günün tamamını tamamlasın diye emir gönderdi diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz aşırı orucun hükmü konusunda ilim ehli arasında ihtilaf var. Vacip diyenler var. Müvekked, sünnet diyenler var. E, bu hadise dair birazdan tevhilleri getireceğiz inşallah. Hadis devam ediyor. فَكُنَّ Bağlıdır. bu haberden sonra biz oruç tutmaya başladık. sigara. Küçük çocuklarımıza da oruç tutturmaya başladık. Ve bu minel ehni. götürürdük onları. Mesicide o çocuklarımızın ellerine de yünden yapılan yünlü böyle hani bebekler olur ya böyle kumaştan yapılan. O tarz oyuncaklar verirdik ellerine. Fe iza baka onlardan biri açlık sebebiyle ağladığında minat taami ataynahu iyyahu hatta yakun 'inda iftar iftar vaktine kadar oyalansınlar unutsunlar açlıklarını diye ellerine oyuncakları verirdik diye. Sahabe Buhari ve Müslim bu hadisi tahric etmişler. Allah onlara rahmet etsin sahihlerinde. Muttefequn aleyh olan bir hadistir bu hadis. Hadisin zaten e, az önce beyan ettiğim üzere zahir manası açık. Çocuklardan güç yetirenleri ebeveynlerin, yetişkinlerin oroca alıştırmasıdır. Şimdi bu evlat terbiyesi babındandır İslam'da. Tabi sadece oroca has bir şey değildir. Nebi Sallallahu dediği gibi çocuk 9 yaşına geldi mi ne yapılır? Artık ona namaz emredilir, yatakları ayrılır. 12 yaşında artık namaz kılmazsa... Hafifçe dövülmeye başlanır aleyhissalatü vesselamın dediği gibi. Tabi bu hafifçe dövmek nefret ettirmek değil. Malum içinde yaşadığımız cahiliye toplumu özellikle yaşlılar akrabalarımızdan birçok genç evlatlarını dinden bu kötü uslupları, kötü menheçleri sebebiyle nefret ettirdiler. Allah kullara ne emrettiyse selefin dediği gibi kullar ne yaptılar? İfrat ve tefrite kaçtılar. Neyi emrettiyse kullar ifrat ve tefrite kaçtılar. Bu dövme emrinde de ne ifrata ne tefrite gitmemek gerek. Hafifçe dövmekten kasıt irade edilen mana onları bu ibadetlere, taatlere gücümüz yettiği kadar zorlamaktır kardeşe. Gücümüz yettiği kadar onlara sevdirmeye çalıştırmaktır. Ee, ama insanoğlunun genel yapısındandır. Allah bizi ıslah etsin. Allah fıtratımızdaki bu kötü hasleti gidersin. İnsan tembel bir varlıktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tembellikten Allah'a sığınmıştır. Dolayısıyla bizim çocuklarımızla dinin emirleri konusunda tembellik yapabilirler. Biz yetişkinlere, ebeveynlere yakışan nedir? Onları hayra teşvik etmektir, zorlamaktır hatta yeri geldiğinde. Ama şeytan merhamet vesvesesiyle her zaman gelir. İşte hep bir söz vardır, ya çocuktur büyüyünce şey yapar. Haramların hepsini yapar, çocuktur. Vacipleri terk eder, çocuktur denir. Aslında bu en büyük zulümdür bir çocuğa yapılabilecek. Merhamet yerinde güzeldir. Şeriatta her şey yerinde güzeldir. Merhamet yerinde güzeldir. اِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ اِبَادِهِ Allah merhamet eden kullarına merhamet eder diyor hadis-i şerifte. Ama yeri geldiğinde Allah Resulü Allah için gazap da etmiştir. Yani şeriat yeri geldiğinde gazabı ölmüştür, Öfkeyi ve nefreti ölmüştür. Yani her şeyin övüldüğü ve yerildiği yer vardır. Hikmet bu övülen ve yerilen yerlerde Allah'ın ve Resul'ün razı olacağı işleri yapabilmektedir. Dolayısıyla dediğimiz gibi çocukların terbiyesi noktasında gereksiz bir merhamete kapılıp onları hayır taatlerden alıkoymak şeytanın bize sağdan yaklaşmasının bir tezahürdür kardeşler. İmam Şevkani bu hadislere düştüğü şerhte diyor ki bu hadiste delil vardır ki aşırı orucu Ramazan orucu farz kılınmadan önce geçen hafta söylemiştim mukaddimi yaptığımız ilk derste özür dilerim. Aşırı şey Ramazan orucu ne zaman farz kılınmıştı Müslümanlara? Hicretin ikinci senesi. Hicretin ikinci senesinden sonra farz kılınmıştı. Alimlerden gelen bir kavle göre, Cumhur'un kavline göre Ramazan orucu hicretin ikinci yılına kadar farz kılınana kadar Müslümanlar üzerine aşure orucu farzdı. Biliyorsunuz İmam Müslim Ayşe'den naklediyor. Diyor ki Kureş aşure gününü tazim ederlerdi. Kureş Ashura günü tazim ederlerdi ve o gün oruç tutanlardı. Ne zaman ki Peygamber Medine'ye hicret etti, baktı ki Yahudiler de aşure günü oruç tutuyorlar. Dedi ki biz Musa'ya tabi olmaya daha müstahakız. Ya bir gün önünden, ya bir gün sonundan ekleyerek biz de tutacağız. Onları muhalefet edeceğiz. Aşure orucu bütün dinlerin tazim ettiği bir gün. O yüzden hani bir adam aşure günü oruç tutunca Müslüman olmaz. Yani Aşure günü oruç tutmak Mekke'nin müşriklerin de yaptığı bir ameldi. Hani Mekke'nin müşrikler, bugünkü müşrikler aynı mı gibi böyle safsatalar var ya, yani Mekke'nin müşrikler bugünkülerle aynı değiller, doğru söylüyorlar. O zamankiler daha çok Allah'tan korkuyordular. Aşure günü daha çok tazim ediyordular ve o gün hepsi oruç tutuyordular. Ee, İslam'ın Ramazan orucunun farz kılmasından önce de Aşure günü ne yapılmıştı? Aşure günü Müslümanlara farz kılınmıştı. Çocuklardan güç yetirenlerin alıştırılmak adına oruca sevdirilmesi, emredilmesinin hükmü konusunda seleften ve haleften bir cemaat dediler ki bu müstehaptır, vacip değildir. Şimdi vacip olunca ne olur? Bunlar usulü fıkıh de Değil mi? Bir şey vacipse terkinde ne gerekir? Cehennem tehdidi gerekir. Bir şey müstehapsa yapan ecrini alır terk edene de kınama yoktur. Muhammed İbn-i Sirin Zuhri gibi, İmam Şafi gibi tabinin büyükleri, selefin büyükleri demişler ki bu müstehaptır, vacip değildir. Yani bir adam bu konuda tesahül gösterirse günahkar olmaz demişler. وَاخْتَلِفَ <gülüyor> أَصْحَابُ Şafi, İmam Şafi'nin ashabı şurada ihtilaf ettiler. فِي تَحْدِيدِ السِّنِّ اللَّةِ يُؤْمَرُ السَّبِي عِنْدَهَا Çocuk kaç yaşında artık emrolunmaya başlar oruçla diye bir grup dediler ki Seba'sinin 7 yaşında vakil al aşar bir grupta dediler ki 10 yaşında ve kale Ahmed de bu mezhepte 10 yaşında artık çocuğa orucun emredilmesi kesinlikle yapması gerektiği noktasında talimatın Verilmesi gerektiğini söylüyor. Başka bir kavle göre İsak'ın görüşü bu da isne ta'şara ve 12 yaştır diyor. Ve ila etqa e, eğer bir çocuk 3 gün e, oruç tutmaya güç yetirirse Ardarda ona diyor bütün Ramazan orucunu tutmak artık emredilir. Malikilerden meşhur olan görüşe göre ise çocuk e, oruç tutmakla mükellef değildir. Bu sadece bir müstehaptır yapılırsa ecri alınır. Tabi burada bu ihtilafı doğuran nokta şurası kardeşler. İnsan şer'i delillerden anlaşılan genel kaide olarak şudur. İnsan mükellef olabilmesi için şeriatın emir ve yasaklarıyla onun buluğa erişmesi gerekir. Buluğ çağına ermesi, ihtilam olması gerekir. Bu bu nedenden ötürü ekser i ulema demişler ki buluğa erene kadar çocuğa emredilmez. Ama 9-10 yaşından sonra hadise kıyasla, namaz hadisine kıyasla namaz hadisine kıyasla demişler ki 9-10 yaşından sonra onlara emretmek, onlara tavsiye etmek, onları buna zorlamak ecir bakımından büyüktür. Allah Resulü bunu tavsiye etmiştir demişler. Ve babı Ebu'l Berekat rahimehullah iki hadisle daha bitiriyor. Bu hadislerden bir tanesi O en Sufyan İbn Abdullah İbn Rabia قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله beislamı Safif. Safif kabilesi Müslüman olmak için Resulullah'a gelmişlerdi. Biliyorsunuz Allah Resulü'nün davet yaptığı dönemde Aleyhisselatu vesselam'ın İslama girmek isteyen kavimler Medine'ye geliyordular. 40 gün, 50 gün, 60 gün gibi uzun süreler misafir oluyorlardı. Kendilerine İslam'ın A'dan Z'ye, asıldan furuya bütün tafsilatları anlatılıyordu. Onlar bunlara kanaat edip mutmain olup rıza gösterdikten sonra İslam'ı kabul edip İslam'a giriyorlardı. Bugün de nitekim mesela cihat meydanlarında Fethedilen beldelerde insanlar camilere toplanılıyor, onlara davet yapılıyor, yaptıkları bazı küfür ameller beyan ediliyor. Çok güzel ameller bunlar. Geçmişte var olmayan bugün Allah'ın Müslümanları yeryüzünde temkin ve güç sahibi kıldıktan sonra ortaya çıkan salih ameller. Keşke bu salih ameller böyle Resulullah'ın sünnetinde olduğu gibi 40 gün, 50 gün, 60 gün bu taifeleri misafir edip onlara dinin asıl aslından furuna kadar, en başından en sonuna kadar bütün tafsilatıyla onlara dini arz etmek gibi güzelliklerle nurun ala nur olabilse ee, inşallah Allah subhanahu öyle güzel günler de gösterir ee, Süfyan ibn Abdullah ibni Rebi'den geliyor ee, diyor ki sakif İslam olmak istediği zaman Resulullah'a geldiler ve kadimu aleyhi fi ramazan tam da geldikleri ay neydi ramazan ayıydı ve aleyhim kubbeten fil mescidi eslemu onlara diyor mescidin yanında bir kubbe dikildi yani kalacakları bir çadır dikmişler ta ki oradan misafir olsunlar. Onlara davet yapıyor. Resulullah anlatıyor. Resulan yetiştirdiği talebeler anlatıyor. Aleyhisselatu vesselam. Felemma <gülüyor> eslemu ne zaman İslam'ı kabul ettiler, Müslüman oldular. Sa ma baqi min şehri Ay'dan geri kalan o zamanın tamamını bizimle beraber oruç tuttular. Biliyorsunuz bab iki başlıktı. Güç yetiren çocuğun oruç tutmasıydı. İkincisi de kendisine oruç vacip olan bir kimsenin hükmüydü. Yani mesela mecnun da ayılmıştı veya kâfir Müslüman olmuştu. Onunla alakalı olduğu için bu hadisi getirmiş. İbn Mace bu hadisi nakletmiş ama senet olarak zayıf bir hadis. Wan Abdurrahman ibni Mesleme an ammihi Abdullah ibni Mesleme amcasından ikinci hadis bu babda naklediyor. Anne esleme atet enbi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimize geldi ve dedi ki: "Sumtum yalmakum haza?" Siz bugün oruç tuttunuz mu? Kalûla dediler ki: "Hayır." قَالَا فَاَتِمُّ بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَقْدُوا رَوَهُ أَبُوْدَوُدْ İmam Ebu Davud gene zayıf senetle rivayet etmiş. Diyor ki günün geri kalan kısmını tamamlayın, oruç tutun ve bunu kaza edin. Bu hadisi getirmişler gene. Bu da Müslüman olan bir kavmin gün içerisinde, Müslüman olan bir kavmin o anda artık orucu devam etmesi ve günün sonuna kadar orucunu yememesi. Yani hiçbir şekilde midesine bir şey koymamasıdır. Bu sadece küfürden İslam'a geçişe has değildir. Şeriatın oruç tutmamak için mazeret dediği her şey geçerlidir. Mesela, hayızlı kadın oruç tutmaz. Öyle mi? Peki kadın gün içinde temizlendi. Saat 10'da temizlendi hayızda. 11'de temizlendi. Şer'i özür kalktığı için tıpkı delilik gibi, o da şer, şeriata göre bir özürdür. İnsanın aklının başında olmaması, öyle aklın baştan gitmesi Hani aklın örtülmesi halleri vardır ki günlüktür, bir saatliktir, bir aylıktır, bir seneliktir bunun çeşitleri vardır. Bu da şer'i bir özürdür. Mesela adamın aklı yerine geldi bu adam ne yapacak? Günün kalan kısmını oruçla tamamlayacak. Veya bu kadın günün kalan kısmını oruçla tamamlayacak. İslam uleması bu hadislere dayanarak bunu söylemişler. Burada e, tabi İbni Teymiye'nin dedesi bir e, şey düşmüş dipnot bu hadisleri getirdikten sonra bir not düşmüş kendisi diyor ki Rabbi hadisi ve sonrasında gelen hadisin lafızları delalet eder ki aşırı orucu vaciptir diyor müslümanlar üzerine ve kafir eğer müslüman olursa veya çocuk buluva ererse günün içerisinde ihtilem oldu çocuk İşte o günün saat 10 gibi sularda veya 11 sularında gündüzün içerisinde saat 2'de oldu 1'de oldu öyle bir durum olursa O'nun o günü tamamlaması ve yerine kaza etmesi gerekir o günü. Demişler, burada tabi bir önceki babı hatırlayanlar bilir, önceki dersimizde olan kardeşler. Ne demiştik bir önceki babda? Eğer bir oruç farzsa, bir oruç farz orucuysa geceden ona niyet etmek şartı vardı. Şimdi İslam uleması bu aslı koyarsalar bundan çelişir. Niye? Ramazan orucu farz, adam Müslüman olmuş Ramazan ayında. Müslüman olduktan sonra o zaman geceden niyet etmediyse nasıl tamamlar? İşte burada İbn-i Teymiye'nin dedesi berekat buna işaret ederek diyor ki bu hüküm diyor kasten terk edenler için geçerlidir. Burada bir şer'i özür vardı ve o özür kalktığından dolayı geceden niyet etmek böyle bir vecihte, böyle bir suvarda şart değildir diyor. Dolayısıyla adam mesela vacip bir oruçsa, gündüzün bir kısmında şer'i özür ortadan kalktıysa ona düşen ne yapmaktır? Orucun geri kalan kısmını tamamlamaktır ve o günü sonradan kaza etmektir. Allah name bilendir inşallah. Burada kalacağız Allah nasip ederse. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah veresin. Sözlerimiz güzelliğine bir kötülük varsa nefsime şeytanımdandır. Bua khayda wa